Evet. Bugün gündem tabii ki yılbaşı. Aslında evet. şimdi yıl sonu da 12'den sonra yılbaşı olacak. Evet. O meseleyle ilgili tabii herkese malumdur ki bir piyango çekilişi olacak. Bir kişi diyelim ki bu kötü işe ortak oldu. Yani gitti bir piyango bileti aldı. Ve buradan bir ikramiye çıktı. Daha sonradan da çok pişman oldu. Yani ben bu işe niye girdim? Cenab-ı Hak beni affetsin dedi ama sonuçta bir para çıktı evet. bunu kişinin kendini kendisinin kullanması haramdır bunu biliyoruz ama bunu dedi ki madem bir para çıktı bunu ben gideyim ihtiyaç sahibi fakirlere vereyim dese o fakirlerin bu parayı kullanması haram mıdır yani paranın bizatihi kendisi haramdır güzel, güzel bir soru ve de gündemle de gündemle de alakalı teşekkür ediyorum ee, öncelikle böyle bir haram işle uğraşmak bir Müslüman için uygun değil. Caiz değil. Yani Müslüman hadis-i şerifte de beyan edildiği gibi el halalü beyyunun ve el haram beyyunun ve beynuhuma umurun müştevihatun. Ee, Helal bellidir, haram bellidir. Ortasında da şüpheli şeyler vardır. O şüphelerden de uzak durun çünkü takvanın gereği budur diyor. Onun için bir Müslümanın böyle haram işlerle uğraşması asla uygun değil. Buna rağmen Şeytana uydu ve böyle bir çekilişe yani milli piyango bilet aldı hı hı. ve buna da ikramiye çıktı. Ne yapacak? Kendisi kullanamaz. Haram para. Ne yapması lazım? Fakir bir kimseye, muhtaç bir kimseye bu parayı vermesi lazım. Hiçbir sevap olmadan yani bir sevap beklentisi olmadan kişiye verirken de efendim bu bir piyangodan çıkmıştı. işte haram bir paraydı. Al bunu ben kullanmıyorum. Sana böyle bir şey yanlış olur. Yani hı hı. hata üzerine hata olur. Böyle bir şey de girmemez. Ehli takva bir kişi de zaten onu almaz. Almaz tabii ki. Böyle söylerdiniz. Mutlaka. Ama ihtiyacı sahibine götürüp arkadaş sana bir miktar para vereyim deyip onun elinden çıkartması lazım. Hı hı. Burada da haram olan, günah olan o kağıdın e, paradaki ee, paranın kendisi o kağıt değildir. Yani bu kazanç o paranın değeridir. Ee, onun için diyeceksiniz ki hani evet para o kişiye haram ama öbür kullanacak kişiye haram değil mi? Elbette ki onun için haram olmaz. Neden? Çünkü o öyle bir haram işe girmedi. Alan parayı alan hı hı. kişi. Fakat e, bilet alarak bu işe iştirak eden kişi haram işlemiştir. Haram parayı kullanamaz. Fakir insanlara ya da bir hayır kurumuna verir. Fakir insan aldığı zaman ona haram değildir. Peki hocam bu paranın piyango parası olduğunu bile bile bir kişi alabilir mi? Almasın. Yani bile bile alsa bile yine haram işlemiş olmaz kişi ama Hı -hı. uygun değildir. Hı -hı. Yani kaynağını bilen bir kimse haram bir şeyi alıp e, kullanmaz. Bu şununla kıyaslamamak lazım. Efendim haram bir et yani murdar olmuş efendim kesim olmamış bu kişinin kendisine haram olduğu gibi bir başkasının aldığı zaman ona da haramdır Hı. yani ne olursa olsun ama buradaki para kazanan açısından Hı. ilk el olarak haramdır diğerine geçtiği zaman artık haram olmaz olur. evet